Borç taktık babalara. Nuriye Akman. Ben memnunum. Ben şükrediyorum. Yüreğim yanıyor ama şükrediyorum. Rahmetli savcının babası Hakkı Kiraz, oğlunun ölümü için böyle konuştu. Öyle yüksek bir kelam ki bu, hüküm cümlesinin öncesindeki hamdolsun. meşru bir yolda değildi. Namusuyla, alnının akıyla, şerefiyle, Onuruyla, haysiyetiyle görevinin başında takdiri ilahi oldu kısmı, şükrün haşmetini açıklamaya yetmiyor. Sahipliğin her türünü dışlayan o halle, hallenmeden, rıza ile tam bütünleşmeyi ne layıkıyla anlayabilir ne de taklit edebiliriz. Keza Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, ta en baştan beri sürdürdüğü soylu tavrı, bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın, kan, kanla yıkanmaz, sözleriyle korudu. Bazıları şehidimizin ailesiyle birlikte teröristlerinkine de başsağlığı dilemesini yadırgamış olabilir. Lakin evlat acısını tadan bir yüreğin tüm evreni kaplayacak kadar genişleyeceğini anlamak gerekir. Sonuç olarak biz bu babalara fena halde borçlandık. Bir dakikalık saygı duruşlarıyla, sen Neo tobiti attın, sen Neo resmi bastın suçlamalarıyla geçiştirilemez borcumuz. Adliye saraylarına girişlerde yeni tedbirler alınacak diyenler önce peki neden almadınız şimdiye kadar sorusunu yanıtlasınlar. Güvenlik açığını fark edemeyişleriyle yüzleşerek borcun beysini ödeyebilirler ancak. Güvenlik kameraları elektrik kesintisine karşı korundu mu? Yok mudur elde o anın görüntüsü? Kenardan, köşeden gizlice çekmemiş midir birileri? X-ray'lerden geçilmediyse o silahlar, bayraklar, afişler nasıl sokuldu içeri? Kimler yardım etti teröristlere? Açıklayın lütfen efendiler. Yoksa şüpheler kar topu olup çığa dönüşecek. Borcun olsun operasyonun başarısızlığını itirafla ödenir. Müdahalede geç mi kalındı? Müzakere lisanı mı yanlıştı? İçeride ne yaşandı da eylem üç ölümle sonuçlandı? Geçici tavizler verilseydi sağ kurtulamazlar mıydı yani? Şimdi becerilemeyen bu operasyonun faturasını kim ödeyecek? Borcun reisi istihbarat eksikliğine dikkat çekiyor. DHKPC bu eylemi hazırlarken sevgili mitimiz neredeydi? Karşıda nevzuhur bir örgüt mü var ki milli istihbaratımız uyudu? vukuatları, elemanları, kimin taşeronu oldukları bilinmiyor muydu ki? Borcun çeğisine gelelim. Şehit savcının, gezide göz çıkaran ve can alan polislerin teşhis çabalarını. Ulu devletimiz bu polisleri tanımıyor mu gerçekten? Rahmetlimiz yaşasaydı, sorumlu polislerin adlarını öğrenmemize izin verilecek miydi? Verilirse yargılanabilecekler miydi? Önceki faili belli ama meçhul bırakılan cinayetlerle hesaplaşılmış mıydı ki Hey geçmişi 16 devletle taçlandırılmış koca devlet hey kimi kimden koruyorsun Darbenin ayak sesleri yaklaşıyor duyuyor musun Başbakan cenazeye katılmayan ve teröre karşı hükümete omuz vermeyen muhalefeti muhasebeye davet etti Çok haklı ama davete icabet edilmesini gerçekten istiyorsa borcun kendine düşen kısmını ödemesi lazım önce Muhalefet acıdan çıkar sağlıyor da iktidar farklı mı davranıyor? Demokrasiyi başta adalet mekanizmaları olmak üzere tüm kural ve kurumlarıyla yaşata geldiniz demin bu aymazlıkla karşılaştınız. Sinirleri gerdikçe gelen siz değil miydiniz? Şimdi yek vücut olmayı nasıl bekliyorsunuz? Kötüler hep diğer kutuptan mı çıkıyor? Sizinkiler sütten çıkmış ak kaşıklar mı yani? Yen içinde kalıp da bünyeyi çürüten kırık kollardan ne haber? Gücü büyük olan adil değilse, gücü az olanı adaletsizliğe kışkırtır. Savcı Mehmet Selim Kiraz'la, Belkin Elvan'ın babaları bu korkunç denklemin dışında nasıl kalabilmişler hayret? Acaba diyorum, halk adamı olmak ermişliğe yaklaştırıyor da devlet adamlığı uzaklaştırıyor mu? Bu muhteşem babalar yoksa semayı mı örnek aldılar kendilerine? Beklentisizlikleri sayesinde Yörüngelerinden hiç kopmayan, birbirleriyle çarpışmayan yıldızlar mı yetiştirdi onları?